C. Abese Suresi Abese Suresi ilk bakışta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ikaz ve onu itap ediyor gibi görünür. Biz mevzuun tahliline girmeden herkesçe bilinen yönüyle bu surenin nüzulüne sebep olan hadiseyi nakledelim. Sonra da ayetlerin ifade ettiği manalara dikkat çekerek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin masumiyetine gölge düşürülmek istenen bir mevzuda, yine Allah Resulü'nün masumiyetinin nasıl güneş gibi zahir olduğunu göstermeye çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Utbe ve Ebu Cehil gibi Kureyş'in ileri gelenleriyle oturmuş, onlara dini tebliğ ediyordu. O tam mevzu ile konsantre olmuş onlara bir şeyler anlatıyordu ki, Gözleri görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh içeriye girdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah. ya Resulallah beni irşad et dedi. O bu sözünü birkaç kere tekrar edince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yüzünü ekşitti ve ona sırtını döndü. Döndü, ve biraz evvel konuşmakta olduğu mevzuya devam etti. Umumiyetle bu mevzuda anlatılan nüzul sebebinin hülasası budur. Meseleyi bu anlayış ekseni etrafında çözecek olursak, gelen sahabe eğer ama değil de gören bir insan olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davranışı hiçbir zaman ilahi ikaza mevzu olmazdı. Gelen ama olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de onu müsamaha ile karşılaması gerekirdi. Onun içinde yüzünü ekşitip ondan yüz çevirmesi ikaza badi oldu. Bu, sathî bakışla varılan hüküm budur. Biraz derinlemesine incelenirse, hakikatin diğer yüzünü görmek de mümkün olacak ve verilen evvelki hükümde ne kadar acele edildiği anlaşılacaktır. Evvela, her huzurun kendine göre bir adabı vardır. Bu itibarla, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna herhangi bir insanın huzuruna varıldığı gibi varılmaz. Ve onun huzurunda da herhangi bir insanın yanında durulduğu gibi durulamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Müslümanlara bu huzurun adabı talim edilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ne zaman girilecek? Yanında ne kadar oturulacak? Ahzab suresi 53, Nur suresi 58 ve ses tonu nasıl ayarlanacak? Hucurat suresi 23. bütün bunlar müminlere bizzat Cenab-ı Hak tarafından talim ediliyordu. Huzur akdi yapıldıktan sonra aynı şeyler Cenab-ı Hak için de söz konusudur. Namaz kılanın önünden geçmemek buna güzel bir misaldir. Bir mü'min Cenabı ı Hakk'ın huzurunda namaza durunca, bir başkası onun huzurunu ihlal ederek önünden geçmeye kalksa, Hanevi mezhebine göre o insan ikaz edilir. Maliki mezhebine göre ise doğrudan o adamla mücadele edilir. Hatta adam geçmekte ısrar ediyorsa, göğsüne bir yumruk dahi vurulur. Zira namaz kılan, Sultanlar Sultanının huzurundadır ve onunla konuşuyor demektir. Sıradan iki insan dahi birbiriyle konuşurken, aralarından geçmek edep dışı bir hareket kabul edilirse, bunun nasıl edep dışı bir hareket olduğunu varın, düşünün. Onun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer namaz kılanın önünden geçen, işlediği cürümün şuurunda olsaydı, 40 sene bekler, yine o insanın önünden geçmezdi buyurmaktadır. Nasıl ki sultanlar sultanı olan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmanın kendine göre adab ve kaideleri var, öyle de o sultanın, yaverinin huzurunda bulunmanın da kendine göre disiplinleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o esnada ne yapıyordu? İki kalbi katı insanın vicdanlarına gönlünün ilhamlarını boşaltmaya çalışıyordu. O ki insanların hidayeti hususunda olabildiğince hırslıydı. Kur'an bu mevzuda onu anlatırken, kendini öldürme tabirini kullanıyor. Evet, o inanmayan bir insan gördüğünde, kendisini bitirip tüketecek şekilde mahzun ve mükedder oluyordu. İşte o, tam bu atmosfer içinde konuşurken, biri gelip konuşmaya karışıyor ve şerare yapıyor. Mevzuu dağıtıyor ve huzuru işgal ediyordu. Gerçi ona gelenin bir meşru mazereti vardı. Zira gözü görmüyordu. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet yüzünü ekşitmiş ve yüz çevirmişse, şartlı söylüyorum, en az on tane meşru mazerete sahipti. Öyleyse böyle meşru bir zeminde onun bu tür davranışını hata saymak, bununla peygamberi tan etmek isteyenleri kastediyoruz, hatanın ta kendisidir. Hadise bu şekilde cereyan etmişse çözümü ve cevabı bu. Kaldı ki dünden bugüne, elimizdeki hadis kitaplarından Buhari, Müslim, i̇bn Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Hakimin müstedreki gibi muteber hiçbir hadis kaynağında bu hadise, tefsirlerde anlatıldığı şekilde senarize edilerek anlatılmamıştır. Tefsirlerde anlatılan senaryoda, kahramanlardan biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Diğeri de i̇bn Ümmü Mektum radıyallahu anh'tır. İki de figüran vardır, Ebu Cehil ve Utbe. Halbuki muhakkik tefsirciler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen şahsın kimliği hakkında çeşitli isimler ileri sürmüşlerdir. Hatta gelen şahıs hakikaten ama mıdır, yoksa bu bir mecaz mıdır, bu dahi kesin değildir. Öyleyse burada mülahaza dairesini açık tutmak icap edecektir. Bu hadise münasebetiyle İbn Ümmü Mektum radıyallahu anh ile beraber 7 insandan daha bahsedilir ki Cem An 8 insan olur. Ve İbn Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı diğerlerine tercih ettirici ve oraya oturmasını mecbur kılıcı herhangi bir sebep te yoktur. Hatta bu şanlı sahabe ki İslam'a ilk girenlerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu iki defa Medine'de kendi yerine kaim makam bırakmıştır. Daha sonra da kabî bir ihtimalle Kadisiye'de şehit olmuştur. Zaten Hz. Hatice validemiz radıyallahu anha kanalıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir yakınlığı da vardı. Evet, İbn-i Ümmü Mektum... Hazreti Hatice Validemiz radiyallahu anhanın dayısının oğludur. Bu itibarla da girdiği bu mecliste yadırganacak, istiskal edilecek bir durumu yoktur. Ama olmasına rağmen Allah Resulüne vekalet ettiğine göre sözünü, sohbetini bilen bir insandır. Dolayısıyla da mezkür isimler arasında en son düşünülmesi gereken bir insandır. Kim bilir belki de gelen ama münafıklardandır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun nifakını bilmekteydi. İrşad talebinde samimi olmadığı ve yapılmakta olan bir irşada mani olduğu için de Allah Resulü yüzünü ekşitmiş ve ondan yüz çevirmişti ki bu da gayet normal bir hareketti. Ancak biz bu tevcihi söylerken hadisenin böyle olduğuna kesin gözüyle bakıyor da değiliz. Evet böyle bir iddiamız yok. Ancak hadisenin kahramanı olarak, İbn-i Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı gösterenlerin de, rivayet açısından görüşleri, bizim bu tevcihte arz ettiğimizden daha kesin değildir. Öyleyse, her iki tevcihe de düşünce adabı gereği, eşit seviyede bakmak gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şudur. Bazı tefsirciler, abese ve tevella fiillerinin, faili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi değil, Velid bin Mughire'yi kabul ederler. abes fiili Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Birisi bu suredeki abes fiilidir. Diğeri de Müddettir suresinde geçen abes fiilidir. Şimdi düşünün. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi müddet suresinde bir kafir için kullanmıştır. İster o kafir Velid İbni Mugire olsun, isterse bir başkası. Akkad, Müddetir suresinde de kastedilen bu şahsın Velid olmayacağını söyler. Çünkü ayette ona zenim denmektedir ki, bu da soysuz demektir. Halbuki Halid'in babası kafir de olsa soylu bir insandı. Orada da kastedilen şahsı Velid gibi göstermenin sünnet-i sahiheden dayanağı yoktur. Yüzünü ekşitti, ekşidi gibi tabiri Kur'an, bir yerde kafir için kullanırken, Müddetfir Suresi 22, diğer yerde nasıl olur da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için kullanır? O Allah Resulü ki daima mütebessimdir ve dudağından tebessüm hiç eksik olmamıştır. Tevalla fiili içinde durum farklı değildir. Kur'an bu ifadeyi de firavun için kullanmakta ve فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ Tâhâ suresi ayet 60 demektedir. Gerçi bu fiil sadece firavun için kullanılmamıştır. Ancak Kur'an'ın bu üslupla yaklaşımı hep firavunlar için olmuştur. Şimdi Kur'an nasıl olur da birbiri ardına böyle iki fiille Habibullah'ı anlatmış olur ve bu fiilleri ona isnat eder. Ve yine nasıl olur da, kafire geçirdiği aynı külahı bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçirir. Bu son mülahazayı ileri sürenlerin görüşlerine de bir ihtimal hakkı vermek gerektir. Bu görüşe göre, abese ve tevvella fiillerinin faili, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, gözü manaya karşı kör olan kafirdir. Kör gibi gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yüzünü ekşitmiş, sonra da çekip gitmiştir ki, Enbiyayı izamın ismetlerinin tercih ettiriciliği de nazara alınarak, buna da muhtemel denebilir. Ve aslında rivayet açısından, bu düşünceyi nakz edecek bir rivayet de hatırlamıyorum. Siyak ve sibaka da mana uygun düştükten sonra, bu mana melhuz olmaması için hiçbir sebep yok bizim muhakkak ve muhtemel diyerek naklettiğimiz bu şeyleri aktarmadaki maksadımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında itab ve ikaz adına nazil olan ayetleri sathî olarak ele alıp dinin önemli bir kaynağı hakkında yakışıksız beyanlarda bulunarak ilahi referansı hiçe saymak peygamberlik kredisini o krediyi inanarak kullananların nazarında esassız zayıf ve alternatifli gibi göstermelere karşı o hazin kutsiyetini bir kere daha ilan ve ilamdır. Yoksa inananlar onu Allah indindeki gerçek değeriyle çok iyi biliyorlar. Evet o müstesna bir insandı. Allah'ın onunla müstesna bir kuşakta bir diyalogu, bir konuşması vardı. Allah Celle Celaluhu vahy ediyor. O da bu ilahi mesajı alıp tebliğde bulunuyordu. Onun bu hususiyetini, emniyetini, ismetini Cenab-ı Hak devamlı korudu. Bir borç, bir hak, bir vecibe ve en azından bir vefa borcu olarak bizim de korumamız icap eder. Gösterdiğimiz heyecan ve tahalükün ana sebebi budur. Günümüzde o kamete balayı herhangi bir insan gibi değerlendirip tenkit masasına yatırmak isteyen harici ve dahili gizli ve açık bir sürü ne idüğü belirsiz insan var. Onun ismet ve iffetini kendi namus ve şerefimizden daha üstün bilerek korunması, müdafaa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak gücümüzün sınırlı olduğunu da biliyoruz. Evet, dünden bugüne onun etrafında kıyametler koparmaya çalışan her din ve iman düşmanıyla, bilerek veya bilmeyerek onlara maşalık yapanlarla her seviyede cedelleşmeye imkanlarımız yeterli değil. Değil, çünkü onlar tahrip yapıyor, bizse tamir. Onlar korkunç dünya medya gücünü kullanıyor, bizse bu mini neşir vasıtalarını. Ancak ilim ve akıl planında onlar her zaman ve devirde mağlup düştükleri gibi, bundan sonra da aynı kaderi yaşamaya devam edeceklerdir. Zira yaptıkları güneşi balçıkla sıbamaktan farksızdır. Gerçi onların her istifamına teker teker cevap veremiyoruz. Aslında bu şart da değil. Büyüklerimiz bu gibi durumları çok güzel ve cizelendirmiş ve şöyle demişlerdir. Her havlayana bir taş atsam, yeryüzünde taş kalmazdı. Biz de aynı şeyi bir kere daha tekrar ederiz. Burada önemli bir hususu daha hatırlatmadan edemeyeceğim. Aslında arz edeceğim konu da yine bir müşir lambası ve bir ibre gibi tir tir titreyerek onu göstermektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötelere ait verdiği haberler ve istikballe alakalı söylediği şeylerde adeta günümüzü görmüş ve öyle söylemiş gibidir. Buyururlar ki, ahir zamanda bir duman zuhur edecek, bu duman kafirleri öldürecek, müminleri de zükkam, nezle yapacaktır. Hak ve hakikati kabul etmeyen maddeci felsefe, ilhat ve küfür dünyasının insanını mana planında öldürdü. Müslümanlar arasına da şüphe ve tereddüt soktu. Bugün elde mendil, burnunu sirenlerin durumu ve mahiyeti bundan ibarettir. Arapçayı bilmediklerinden ve dilin inceliklerine vakıf olmadıklarından dolayı, bu cehaletlerini bir urba ile örtmeye çalışan ve bize meal yeter, hadise ne lüzum var gibi hezeyanlar savuran günümüzün insanının vaziyetini, bilmem ki, Bundan daha güzel resmetmek kabil olur muydu? Bu mesele görüldüğü kadar basit de değildir. Ebu Cehillerle, Utbelerle, Şeybelerle başlayan, Batılı Müsteşriklerle devam ettirilmeye çalışılan, Golcziherlerle sözde ilmileştirilen, Volterlerle piyasleştirilen bu küfür senaryosu, evet başka dünyalarda hazırlanıyor, ve sokakta gezen içimizdekilere de figüranlığı yaptırılıyor. Ya bir cehalet, ya şöhret düşüncesi veya ellerine tutuşturdukları beş kuruşluk menfaatle onlara bir görünün diyorlar. Onlar da verilen emri yerine getirmek için bu çirkin senaryoda figüranlık yapıyorlar. Bize Kur'an yeter, her şey tercüme ile halledilir, Arapça bilmeye ne lüzum var? İnsan sadece maal okumakla da müştehit olabilir. Bu ve benzeri sözler, hazırlanan daha büyük bir senaryonun, sahneye sürülmüş küçük bir iki sahnesi ve bu sahnede bir iki figürana söylettirilen sözlerdir. Tabii bunun ardında koca bir küfür dünyası, zemin yoklaması yapmaktadır. Müsait zemin bulduklarında, bulamasınlar inşallah, söyleyecekleri bugünkü söyledikleriyle de sınırlı kalmayacaktır. Bu itibarla sahabenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdiği saygıyı diriltmeye her zamandan daha çok muhtacız. Muhtaç olduğumuz bu hususu bir şuur ve bizden ayrılmaz bir karakter haline getirebilmek için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ismet ve emniyetini çok iyi bilmemiz ve aksine zerre kadar ihtimal vermeyecek ölçüde kabullenmemiz gerekmektedir. Sahabe diyor ki: Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken başımızda kuş var da onu kaçırmak istemiyormuşuz gibi gayet dikkatle dinlerdik. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda konuştukları, çok mahdut ve sınırlıdır. Zira onlar, vahiy ile müeyyed bir nebinin huzurunda bulunduklarının şuurundadırlar. Onu dinlemek, mütekellime ezeliyi dinlemek gibidir. Çünkü gelen vahiy, Allah Resulü'nün o tertemiz vicdanından, ve dupduru gönlünden aynen geldiği nezahetiyle aksetmektedir. Bu itibarla da onu bilenler, onun karşısında sadece susar ve onu dinlerlerdi. Söz sultanının yanında söylenen sözler, kim tarafından söylenmiş olursa olsun baş yarar. Bizler de sahabe anlayışına ulaştığımızda aynı şeyleri yapacak ve sadece onu ve onun lalu güher sözlerini dinleyecek ve asırlık dertlerimize bunlarla çare bulmaya çalışacağız. Onun sözlerine karşı saygısızlık ve sünneti inkâr küfre doğru uzatılmış bir köprüdür. O köprünün üzerinde dolaşmayı adet haline getiren ve orada gezip duranlar bugün olmasa da yarın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın silkinden ve dairesinden kopar, Ebu Cehillere iftihar ederler. Bu şekilde düşünce tarzı çok tehlikeli. Bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolu da, bütün yönleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bilip tanımaktan geçmektedir ki, onun en mühim yanlarından biri de hiç şüphesiz onun masumiyetidir. Din bütünüyle adeta onun masumiyetiyle bütünleşmiş gibidir. Orada bir gedik açmak, dinde en büyük tahribe tevessül manasınadır. Onun içindir ki bu mevzu üzerinde hassasiyetle durma lüzumunu duyduk. D. Sakiflilerin Teklifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ikaz mahiyetinde görünen bir başka ayette şudur. وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا وضعف الممات ثم لا علينا نصيرا. Bize karşı başka şeyi uydurman için uğraşırlar. O zaman güya seni dost edinecekler. Sana sebat vermemiş olsaydık, Andolsun az da olsa onlara meyledecektin. O zaman sana hayatın da ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. İsra Suresi 73-75 Sakif kabilesi, ondan Müslümanlığın bedeli olarak imtiyaz istiyordu. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaatla, kendilerinin bazı vecibelerden muaf tutulmalarını talep ettiler. Eğer başkaları böyle bir imtiyaza itiraz edecek olursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdikleri basit ve çocuksu teklife göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim bana böyle emretti diyecektir. İşte ayetler onların durumunu ve onlar karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takındığı bir kesin tavrı ortaya koymaktadır. Ve ısrarla söylüyoruz ki, bu ayetlerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismetine ve günahsızlığına gölge düşürecek tek bir ifade, tek bir nokta dahi yoktur. Onlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi baştan çıkaracakları zan ve zehabına kapılarak, çocukça bir maceraya girmişlerdi. Vahyin ve nübüvvetin ne demek olduğunu bilmeyen bu adamlar kendi kendilerince kurdukları hayal ürünü senaryolarla, bu kadar insanların hidayetine ve İslam dinine girmelerine Arzu ve istekli olan bir insanın elbette bizim İslam'a girmemizle alakalı bu teklifimize de hayır demez ve hidayetimiz hatırına bizi bir kısım sorumluluklardan muaf tutar kuruntusuna kapılmışlardı. Bu onlara ait bir beklentiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelince onun aklından değil hayalinden dahi böyle bir taviz geçmemişti ve geçmezdi de. Din bir bütündür. Onu bölüp parçalamak sonra ona yine din demek mümkün değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin ilk günü kendisini dinleyenlere ne dediyse son günü de aynı şeyi söylemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem bir istikamet insanıdır. İslam'da zaten insanları istikamete sevk etmek için gelmiştir. Onda tenakuz ve birbirini yıkan hükümlerin bulunması düşünülemez. Böyle bir düşüncenin ilimle, mantıkla uzaktan, yakından alakası yoktur. Böyle bir teklifi değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dahi kabul etmemiş ve irtidat hadiselerinde namaz kılarız fakat zekat vermeyiz diyenlere harbi ilan etmiştir. Demek oluyor ki, bu ayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hata adına isnat edilen hiçbir şey yoktur. Ayette anlatılan, kendini bilmez bir kısım insanların Allah Resulü ile uzaktan yakından alakası olmayan kendi düşünce ve kendi kuruntularıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse onların bu düşüncelerinden münezzeh ve müberradır. İkinci ayette ise, وَلَوْ an ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ Denilmektedir. Bunun manası şudur. Eğer biz seni yüce ve yüksek dağlar gibi tespit etmeseydik, evet aynen o dağlar gibi hakikatin içine bu kadar gömülü bulunmasaydın, az da olsa bunlara meyledebilirdin. İsra Suresi 74 Farzı muhal çerçevesi ve şartı içinde söylenen bu söz esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce kıametini göstermesi bakımından ele alınmalıdır. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle sağlam bir iman zeminine oturmaktadır ki onun bulunduğu yerde bir zemin çökmesinden bahsetmek mümkün değildir. Eğer o farzı muhal nübüvvetle serfiraz olmayan, mücerret bir ideal ve aksiyon adamı olsaydı, kendisine deharet etmek isteyen bu insanların düşüncelerine mümaşaat ve mülayemet gösterebilir ve onları kendine bağlamaya çalışabilirdi. Çünkü insan fıtratında bu türlü zaaflar vardır. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her türlü zaaftan korunmuş bir nebidir. İnsanları kendine değil, Allah'ın dinine bağlamaya çalışmaktadır. Dini bütünüyle kabul etmeyen bir insanın, dine bağlanmasından söz edilemeyeceğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara niçin taviz versin? Ve onların hatırına, dinin ahkamını niye değiştirsin? Hem o, sadece Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını tebliğ eden bir elçidir hükmü veren, emir ve yasakları koyan, doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu'dur. Onlara meyledebilirdin ifadesinden şu manaları anlamak da mümkündür. Eğer biz seni tespit edip bütün davranışlarını vahyin kontrolü altına almasaydık, sen de başkaları gibi dini tebliğde akıl ve mantık yolunu tutup gitmiş olsaydın, senin de şöyle düşünmen ihtimal dahilindeydi. Ben bunları böylece kabul edeyim, sonra da onları yavaş yavaş dine ısındırır, tam ve kamil mümin olmalarını sağlarım. Evet, senin aklından katiyen böyle bir düşünce geçmiş değildir. Ancak böyle bir düşünceye meyletmemen, bizim tespitimiz sayesindedir. Biz seni bir anda hi kendi başına bırakmış değiliz ki, sen böyle bir düşünceye meyretmiş olasın. Bir diğer mana da şudur. Sen cibiliyet itibariyle onların hidayetine karşı çok hırslısın. Onlar inanmıyorlar diye neredeyse canına kıyacaksın. Sen ki, sinesi herkese açık bir insansın. Onlara da sineni açmak istemen, senin bu engin şefkatinin muktezasıdır. Sen de böyle bir sine, ve böyle bir şefkat varken, onların hidayeti adına getirdikleri teklifi kabul eder ve onları hidayet kapısından geri çevirmezdin. Fakat biz sana bütün duygularında istikamet ve ölçü verdik. Böylece seni ifrat ve tefritten korumuş olduk. Şefkatin ifratı seni onlara meylettirebilirdi. Fakat bizim korumamız sayesinde sen onlara meyletmedin. Çünkü senin şefkatin ölçülüdür. Kime ne zaman ve ne ölçüde şefkatli davranılır, bunu sen çok iyi bilmektesin. Onun için sen, merhametini ilahi merhametin önüne geçirerek, bir sapık düşünceye taviz verecek değilsin. Mevlana'ya isnat edilen bir söz var. Gel, gel ne olursan gel. Gel. Mevlana'nın bu sözü mana olarak doğrudur ve esas itibariyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiiliyatından mülhemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gönüle sahiptir ki tek bir insanı bile istisna etmeden bütün insanların hidayetini istemektedir. Yeryüzündeki bütün insanlar Müslüman olsa ve sadece bir iki insan bu ilahi mesaja kapalı kalsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hidayeti içinde tehalük gösterir ve onlara da bir şeyler anlatma uğrunda hiçbir fedakarlıktan geri kalmazdı. Evet o öyle bir kalbi yapıya sahipti ki, sema kapıları gibi herkese açık bu sine eğer ilahi tespit ve koruma olmasaydı, Belki sadece La ilahe illallah" diyenleri de kendi safında kabul eder ve onları kanatlarının altına almaya çalışırdı. Ama Allah Celle Celaluhu onun his ve duygularına bir ölçü ve denge koyup onu korumuş ve kollamıştı. Bu sayede o da asla hataya düşmemişti. Az meylederdin demek meylettin demek değildir. Mümkünü vaki kılacak hiçbir hadise yokken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde böyle bir zaaf aramak, düşünce zaafı olsa gerek. Allah Celle Celaluhu, ezelde onu tespit edip korumuştur. O da la yezelde asla kaymayacaktır. Çünkü onun varlığı hakla bütünleşmiş, hareketleri vahiy ile perçinlenmiş, kalbi de Allah marziyatıyla dop doluydu. Böyle bir sultanlar sultanı semalara taht kurmuş otururken, onun topuğuna çamur bulaşacağına ihtimal vermek, ya çamurun ya da semalara taht kurmanın ne demek olduğunu bilmemektir. Ne diyeyim, Allah Celle Celaluhu böyle sefil düşüncelere de istikamet bahşetsin. Hele ayetin siyakı yani bu ayetlerden sonra gelen şu ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin asla onlara meyletmediğini apaçık göstermektedir ki ayet şöyle buyurur. Memleketinden çıkarmak için neredeyse seni zorlayacaklardı. O takdirde senin ardından onlar da çok az kalabilirlerdi. İsra Suresi 76 E. Fakirlere karşı tavır Tembih buğutlu diğer bir iltifat da, Kureyş'in şu müracaatı münasebetiyle şeref nüzul olmuştu. Kureyş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Senin yanında şu fakir ve miskin insanlar, şu köleler oturuyorlar, biz onlarla aynı mecliste oturamayız. Ya bize hususi bir gün ayır, ya da biz geldiğimizde onları yanından uzaklaştır dediler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki, onları kovarak zulmedenlerden olasın. En'am suresi 52 Ayrıca Kehf suresinde de aynı manayı ifade eden şu ayet vardır. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُو عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَ مَنْ أَوْفَلْنَا قَلْبَهُ عَمْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ Sabah سباح akşام ربدرین رزاسını ona yalvaranlarla beraber olmaya sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma. Kehf Suresi 28 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ vazifesine başladığı andan itibaren kendisine teslim olup bağlanan nice kimseler vardı ki bunlar fakirdi, yoksuldu. O günün kafir düzeni içinde fakirlik, yoksulluk da bir ayıp ve kusur kabul ediliyordu. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dinle gelmişti ki, o din üstünlüğü sadece takvaya ve Allah Celle Celaluhu'dan korkmaya bağlıyordu. Hucurat Suresi Ayet 13 O dine göre zenginin fakire karşı herhangi bir üstünlüğü söz konusu değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Cennet dört insana müştaktır.'' buyurmuşlardı. Bu dört insanın hepsi de fakirdi. Ammar fakirdi, Selman fakirdi, Mikdat fakirdi ve Hazret Ali radıyallahu an fakirdi. Herkes cennete, cennette bu insanlara müştaktı. Sanki gelsinler diye günleri iple çekiyor gibiydi. Onlar ki Kalpleri Allah'a saygıyla dop doluydu. Gece gündüz Rablerini anıyorlar ve hep O'nun huzurunda gibi yaşıyorlardı. Onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanından nasıl uzaklaştırırdı ki, Allah Celle Celaluhu onları yakınlığa göre programlamıştı. Bir Nebi ki, Bilal radiyallahu anhe, Ey siyah kadının oğlu diyen Ebu Zer radıyallahu anha, sende hala cahiliye kalıntısı var demiş, onu azarlamış ve ona şu ölümsüz sözlerle nasihatte bulunmuştu. Emriniz altında çalışanlar sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin ve onlara güçlerinin üstünde yük yüklemeyin. Eğer yüklerseniz, Onlara yardımcı olun. Bir nebi ki tevazu kanatlarını yerlere kadar sermişti. Onun huzuruna herkes teklifsiz girip çıkabiliyordu. Zaten onun dininin ruhunda da bu prensipler vardı. Müminler zengini fakiri, kölesi asili, emiri hizmetçisi aynı mescitte ve aynı saflarda durup kullukta bulunmuyorlar mı? Öyleyse bu dinin temsilcisi Yüce Nebi, nasıl olur da sırf fakir oldukları için bazı insanları huzurundan kovabilirdi. Allah'ım beni fakir olarak yaşatt, fakir olarak vefat ettir, fakirlerle beraber haşret diyen bir zat kendisi değil miydi? Bunu diyen bir insanın fakir dostlarını huzurundan uzaklaştırması düşünülebilir mi? Hayır. Sonsuz defa, hayır! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir fakiri huzurundan kovmadı. Onları meclisinden uzaklaştırmadı ve böyle bir düşünceyi aklının ucundan dahi geçirmedi. Bununla beraber o bir nebiydi. Herkesin hidayetini aynı ölçüde istiyor ve bekliyordu. Hasan ve zayıf bir hadiste, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a girmesi için dua edip yalvardığı rivayet olunur. Hatta bazı rivayetlerde asıl adı Amr bin Hişam olan Ebu Cehil de bu duaya dahil edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duasında şöyle demiştir. Allah'ım bu dini Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile teyit buyur, kuvvetlendir. İhtimal ki Allah Habibine ileriye matup çok hakikatleri gösterdiği gibi Ömer radıyallahu anhın yapacağı fütühatı da göstermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bildiği için onun İslam'a bir an evvel girmesini arzulamış ve dua etmişti. Veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstesna ferasetiyle Hazreti Ömer radıyallahu anhın çehresinde onun İslam'a açık olduğunu okumuş ve ve onun için de dua etmişti. Kureyş'in ileri gelenlerinin de İslam'a girmesi Allah Resulü'nün en büyük arzusuydu. Onları defalarca evine davet etmiş. ikramda bulunmuş. Gönül ve kalplerine girmeyi denemişti. Ancak her defasında onun bu arzusuna cevabı ret verilmişti. Kureyş'ten her birinin başında bu talih kuşu kim bilir kaç defa uçmuştu ve kim bilir bu talihsizler ona karşı kaç defa lakayt kalmışlardı. O sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bunlardan bir görüşme teklifi almıştı. Ona seninle görüşmek istiyoruz diyorlardı. Acaba İslam'a girmeye niyetleri var mıydı? Gerçi bu henüz belli değildi. Ancak yüzde bir ihtimalle dahi olsa... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ümitlendirmişti. Nasıl ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hidayeti için hırs göstermiş ve onun İslam'a girmesiyle gelişen hadiseler, Allah Resulü'nün ne kadar isabet ettiğini ispat etmişti, eğer bu insanlar da İslam'a girseler, İslam fütühatı adına herhalde çok farklı şeyler olacaktı. Şu kadar var ki, onların getirdiği teklif, İslam'ın ruhuna zıttı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teklifle geldikleri için onlar adına üzülmüş ve hayıflanmış olabilir. Çünkü kendisine getirilen bu teklif daha evvel geçen bütün peygamberlere de getirilmişti. Onlar böyle bir teklifi nasıl reddettilerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de reddedecekti. Fakat üzülmeden de edemiyordu. Kapılarına kadar gelen hidayeti bu insanlar boş bir gurur uğruna tepiyorlardı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onların bu hüsranına mahzun oluyordu ki, ayette onu teselli ediyor, ve onların hesabından sana bir mesuliyet yoktur diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kararı, fakirleri yanından uzaklaştırmama şeklindeydi. Ne var ki o, Diğerlerinin hidayete ermesi için de çareler aramaktaydı. Acaba o bu kararında isabetli miydi? Hemen ayet geliyor ve ona kararında isabetli olduğunu haber veriyordu. Zira o, dostlarını kovmamak kararındaydı. Ayette ona fakirleri yanından kovma diyordu. F. Bir hatırlatma. Burada diğer bir hususa da dikkatinizi istirham edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün müminler muhatap alınarak verilen yüzlerce emir vardır. Verilen bu emirler ve getirilen yasaklar birer hüküm bildiren ifadelerdir. Yoksa söylenenlerin aksinin yapıldığını haber veren ifadeler değildir. Mesela Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namaz kıl, oruç tut, zekat ver der. Bu cümleler birer emir cümlesidir. Dolayısıyla da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunları yapmamasına karşı getirilmiş birer ihtar kabul etmek doğru değildir. Aynen bunun gibi Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fakirleri yanından kovma demiştir. Fakat bu hiçbir zaman niçin fakirleri yanından kovdun veya kovuyorsun demek değildir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ismet ve günahsızlığına muhalif bir mana olsun. Yani Allah Resulü'nde bu emre muhalif hiçbir hareket emaresi görülmemiştir ki bu emir o emareye binaen gelmiş kabul edilsin. Öyleyse bu emir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinden geçirdiği kararın doğruluğunu tasdik için gelmiş bir emirdir ki, Allah Resulü'nün hem fetanetini hem de ismetini ilan eder. Ele verir ve kör gözlere de gösterir. Söylediklerimiz Kehf suresinde yer alan ayette daha açık görülmektedir. Çünkü Allah bu ayette iki cihan serverine, Gece gündüz Rabbini ananlarla beraber sen de sabret demektedir. Sabır tavır değiştirmemek manasına gelir. Zerre kadar tavır değiştirme söz konusuysa orada sabırdan bahsedilemez. Mesela bir insan ibadette sabırlı davranır, ibadetten ayrılmaz. Bildiği ölçüde hep ibadet eder. Ve yine bir insan musibete karşı sabreder. Gelen musibet onda bir tavır değişikliği de meydana getirmez. Ve o insan sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır. Günah karşısında sabretmek de aynı şekildedir. Günaha girmemek için eski halin devam ettirilmesi lazımdır. Öyleyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sabret denirken bulunduğun hal ve aldığın karar üzere dur denmek istenmiştir. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk tavrının, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir tavır olduğunu göstermektedir. Zira sabır, çizgi yenileme değil, bulunduğu çizgide kalmanın adıdır. Bu itibarla da burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tebcil vardır. Onun yaptığının Allah Celle Celaluhu tarafından güzel görüldüğü müjdelenmekte, ve adeta dünya hayatına dilbeste olanlara teveccüh etme. Zaten sen onlara teveccüh etmezsin. Çünkü onlara teveccüh senin ufkunu karartır. Halbuki sen nezihler nezihisin. Senin ufkunda bir tek gubar yoktur müjdesi verilmektedir. O böyledir, böyle kalmıştır ve Rabbinin huzuruna da bu nezahetiyle gitmiştir. Günaha karşı o bulunduğu çizgiyi öyle korumuştur ki, doğduğu gün nasıl tertemizdir, vefat ederken de aynı temizlik içindedir. G. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Zeynep'le izdivacı. Eski yeni din düşmanları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Zeynep Validemiz radıyallahu anha ile evlenmesini de dillerine dolayıp, onunla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çamur atmak istemişlerdir. Ancak attıkları çamurun hepsi de kendi suratlarına çalınmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin pak damenine bir zerre bile bulaşmamıştır. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır.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 Allahın nimet verdiği, senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini bırakma, Allah'tan sakın diyor. Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyorsun, insanlardan çekiniyorsun. Oysa asıl kendisinden korkulması gereken Allah'tır. Zeyd o kadından ilişeğini kesince, biz onu sana nikahladık ki, bundan böyle evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestikleri zaman, o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab Suresi 37 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyt radıyallahu anh'ı çok severdi. Başkasını değil de sadece onu evlat edinmişti. Zeyt radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yakın biliniyordu ki, herkes ona sanki Efendimizin öz evladıymış gibi bakıyor. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öz evladı gibi görüyorlardı. Evet, o kendini Allah Resulü'nün yoluna feda etmiş... Allah Resulü de sevgisinin kapılarını ardına kadar vermişti. Zeyd radıyallahu an azatlı bir köleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hürriyete kavuşturmuş ve evlat edinmişti. O günün adetine göre de Zeyd'ten bu azatlı köle olma vasfını silip atmak mümkün değildi. Bu düşünce adeta cemiyetin içine işlemiş bir illet ve bir hastalıktı. Bir insan azat edilmiş olsa dahi, ikinci sınıf vatandaş olarak kabul ediliyordu. Bu düşüncenin temelinden yıkılması ve cemiyetin bu hastalıktan kurtarılması gerekiyordu. Allah Resulü'nü derin derin düşündüren bu mesele de çare bekliyordu. Ancak getirilecek çözüm evvela pratikte de hüsnü kabul görmeliydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, alınlarında esaret damgası taşıyan bu insanlara apayrı bir metotla yaklaştı. Hürriyet çok mühimdi ama, o en kıymetli hususu kaçırmamak, elde tutabilmek daha mühimdi. Hürriyeti taşıyamayacak bir insan, ne kadar hürriyete kavuşsa da, yine de hür bir insan gibi yaşayamaz. Nitekim Amerika'da esirler hürriyete kavuşturulduğunda bu problem acı acı yaşanmış ve gerçek çözüm yıllar almıştı. O gün henüz hürriyet havasını teneffüs etmeye alışmamış bu insanlar, ellerine verilen imkanları satıp tekrar eski efendilerinin yanlarına dönmüşlerdi. Çünkü o gün için şartlar henüz hürriyet atmosferine göre hazır hale getirilememişti. Ne fertler ruhen bu işe hazırdı ne de cemiyet. Dolayısıyla da hürriyete kavuşturma gayretleri beklenen neticeyi vermemişti. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve sellemse bir taraftan onları ruhen hür düşünceye, hür harekete alıştırırken, diğer taraftan da cemiyeti hazırlıyor ve bu insanları cemiyetin birer parçası haline getirmeye çalışıyordu. Dün onlar birer ev eşası gibiydiler. Bugünse hepsi cemiyetten birer uzuv haline gelmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemiyete yerleşmiş bu köhne zihniyete son darbeyi vuracağı fırsatı kolluyordu. Çok zor, çok çetin bir işti ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıkla onun da altından kalkabilecekti. O nasıl cephenin en zor yerine evvela kendi yakınlarını sürüyordu, burada da aynı şeyi yapacaktı. Asillerden asil bir kadını, öz halasının kızını, Abdullah bin Cahş'ın kız kardeşini, Azatlı Köle Zeyd radıyallahu anh ile evlendirecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu akraba evine her zaman girip çıkardı. Bu ev onun halasının eviydi. Ve bu hane aynı zamanda senelerden beri Allah Resulünden bir teklif bekliyordu. Zira Allah Resulü'nün zevceleri arasına girmek her kadının en büyük idealiydi ve bunda yadırganacak bir şey de yoktu. Daha önce de arz ettiğim gibi Hazreti Sevda Radıyallahu anhayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boşamak isteyince, büyük kadın gelmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme adeta yalvarmış, gününü Ayşe radiyallahu anhaya verdiğini ortaya koymuş tek isteğinin peygamber zevcesi olarak vefat etmek olduğunu ifade etmişti ki, bunlar Allah Resulü'nün nikah altında kalabilmek için yapılan fedakarlıklardı. Hazreti Ömer radiyallahu an hayatı boyunca bu haneye akraba olabilmek için çırpınıp durmuş ve Hazreti Fatıma validemiz radiyallahu anha'ya talip olmuş, ancak Allah Resulü onu Hazreti Ali radiyallahu anh'a verince, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü bekleme kalmıştı. Bu mübarek kadın, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın nikahı altına girdiğinde henüz çocuk yaştaydı. Çocuk yaştaydı ama, bu Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Efendimiz'e akraba olma rüyasıydı. Ömer'in tek düşüncesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akraba olmaktı. Bir halanın yeğenine kızını vermek istemesi, ve bu husustaki beklentisi gayet normaldi. Hem Hazreti Zeynep radiyallahu anha her yönüyle bir peygamber hanımı olmaya layıktı. Belki o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi istiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halasının evine gitti. Zeynep'e talibim dedi. Ev halkı sevinçten uçacak hale gelmişlerdi. Demek senelerce bekledikleri an gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep'e talip oluyordu. Feraset-i azam, talebinin yanlış anlaşıldığını derhal anladı ve tasih etti. Ben Zeynep'i zeyt için istiyorum. Hepsi donup kalmıştı. İsteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, teklif hemen reddolunurdu. Ama Allah Resulüne itiraz etmeleri mümkün değildi. Bu evlilik sırf Allah Resulü'nün emri olduğu için kabul edildi ve isteksiz bir yuva kuruldu. Ne var ki toplum hayatı adına gerçekleştirilmek istenen şey de gerçekleşmişti. Kadın asil ve soyluydu. Yetişme tarzı da ona göre olmuştu. Zeyd radıyallahu anh ise Allah Resulü tarafından çok sevilse bile o günkü anlayış içinde hürriyetini sonradan elde etmiş bir köleydi. Sıradan bir aileden gelmişti. Dolayısıyla da imtizaçları mümkün görünmüyordu. Daha doğrusu Hazreti Zeyd radiyallahu an manevi aleme açık ferasetiyle kendini bu kadına küfür ve denk görmüyordu. Zeynep radiyallahu anh'a apayrı bir gönül, apayrı bir kalp ve apayrı bir irade vardı. Ve nübüvvet hanesine ta'lik edilmeye namzet, bir pırlantaydı. Zeyd bu mevzu ile alakalı defaatle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmiş ve hanımından ayrılmak istediğini söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında ona ''Hanımını tut, Allah'tan kork.'' deyip onu savmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek düşüncesi vardı. Bu evlilik ve cahiliyeye ait bir düşünceyi kökünden yıkacaktı. O bu mülahazayla yola çıkmış ve bir evliliğe sebep olmuştu. Ancak her geçen gün huzursuzluk daha da artıyordu ki artık kopma kertesine gelmişti. Gerçi boşanma ufuktaydı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pratikte bir köle ile bir asil kadının evlenebileceğini de göstermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rehberdi. Rehber, dediği ve diyeceği her şeyi, evvela kendisinde ve yakınlarında tatbik etmeliydi. Bu da Allah'ın izni ve sevkiyle öyle olmuştu ama, şimdi vahiy ufkunda, encamı ağır ve tahammül fersa hadiselerin emareleri belirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bir gün Zeynep radiyallahu anha'nın kendi hanımı olacağını da biliyordu. Açıklama emri olmadığı için de bunu hep gizliyordu. Zaten Hz. Ayşe Validemiz radiyallahu anha'nın ifadesiyle, eğer Allah Resulü kendisine gelen vahiyden bir şey gizleyebilseydi, işte bu izdivaçla alakalı ayeti gizlerdi. Evet Zeynep radiyallahu anha ile evlenme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o kadar ağır gelmişti. Ancak ezelde kıyılmış bir nikahı reddetmek kimin haddi neydi? Allah Celle Celaluhu Zavvecinâkehâ Diyordu Onu sana nikahladık. Bu nikah doğrudan doğruya Cenabı Hak tarafından kıyılmıştı. Bu nikahın şahitleri de mele-i âlânın sakinleriydi. Bu bedeli çok ağır nikahla Allah Celle Celaluhu bir hüküm daha bildiriyordu. Evlatlıklar insanın öz evladı gibi değildir. Hanımlarını boşarlarsa baba durumunda olanların onları alması caizdir. Halbuki cahiliye devrinde evlatlık öz evlat gibi kabul ediliyor ve onlar ölse veya hanımlarını boşasalar onların hanımlarıyla evlenmek caiz görülmüyordu. Cahiliyeye ait bu telakkide yıkılmalıydı, yıkılıyordu da. Ancak bu koca enkazı adeta tek başına Resulullah omuzlarında taşıyordu. Bu ağır imtihanın önemli unsurlarından Zeynep Validemiz radiyallahu anh'ın şu talihine bakın ki, yaptığı iki evlilikle cahiliyeye ait iki batıl düşüncenin yıkılmasına sebep oluyordu bazı tefsirlerde uydurma bir hadise nakledidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya bir gün Zeynep validemizi görmüş hem de nikahlı olduğu bir dönemde onun güzelliği karşısında Sübhaneke ya mukallibel kulub demiş bunu da Zeynep validemiz duymuş vesaire. İsrailiyat kaynaklı bu türlü muzahref söz ve düşünceler maalesef bir kısım ehli sünnet alimleri üzerinde de tesirli olmuştur. Bunlardan ismini arz edemeyeceği mühim bir müfessir, <gülüyor> Zeyt eve gelince manzarayı çaktı şeklindeki bir ifadeye yer vermiştir ki, böyle bir düşünce ancak bir din düşmanının uydurabileceği iğrençlikte bir düzmecedir. Ben o müfessirimize saygımın ifadesi olarak, dilin kurusun demiyorum. Ama bu sözü bilerek ve inanarak söyleyen kim olursa olsun, onun dilik kurumalıdır. Evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep radıyallahu anhayı ilk defa görüyor değildi ki. Zeynep radıyallahu anha onun gözü önünde büyümüştü. İkincisi, eğer Allah Resulünün içinde Zeynep radıyallahu anhaya karşı zerre kadar temayül olsaydı, onun niçin... Zeyt radıyallahu anh ile evlendirsin ki gidip kendisi için talip olurdu. Üçüncüsü ev halkının bütünüyle Zeynep radıyallahu anha'nın Allah Resulü'ne zevce olmasını canı gönülden istediklerini yukarıda arz etmiştik. Allah Resulü'nün onu almasına mani neydi ki? Zeyt radıyallahu anh ile evlenmesini istedi de kendine nikahlamadı. Demek ki Allah Resulü'nün Zeynep Validemiz'le evlenmesi tamamen bir emir gereğiydi. Allah Celle Celaluhu emretti ve Allah Resulü de bu emre icabet etti. Diğer söylenen uydurma sözlerin hepsi, dünkü Volterlerin, yakın tarihteki Goldsiherlerin ve daha bilmem kimlerin hazırladıkları senaryolardır. İftira ve yalan olmaktan başka da hiçbir manaları yoktur. Allah Resulü o Allah Resulü olacak. Zeynep o Zeynep olacak. Zeyt de o Zeyt olacak da onların dediği gibi bir hadise cereyan edecek. Aman Allah'ım! Bu ne korkunç iftira. Bu ne korkunç yalan. Bu ne korkunç bir cehalet ve bu ne korkunç bir din düşmanlığıdır. Esefle ifade edeyim ki Bugün bu malzemeleri kendini onlara kaptırmış içimizdeki figüranlar da kullanmaktadır. Zannediyorum onları tamamen aşağılık duygusu ve aşağılık kompleksi böyle aşağılık bir iş yapmaya ve söz söylemeye sevk etmiştir. Ne diyebiliriz ki? Hidayet Allah'ın elindedir. Rabbim onlara da hidayet etsin. Konuya her nebi masumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse masumlar masumudur diyerek başladık ve müşahhas misallerle Allah Resulü'nün masumiyetini göstermeye gayret ettik. Ancak şunu da itiraf etmeliyiz ki, onun masumiyeti bizim anlatabildiğimizin de çok üstünde ve ötesindedir. Biz bu mevzu ancak kendi kapasitemiz ölçüsünde aktarabildik. Buraya kadar söylediklerimiz doğrudan doğruya Allah Resulü'nün ismet ve iffetine, yani günahsız oluşuyla alakalıydı. Şimdi de onun masumiyetini başka bir zaviyeden arz etmek istiyorum. Ondaki zühd, takva, Allah korkusu, kulluk şuuru ve ibadet anlayışı zaviyesinden, iki cihan serverinin masumiyetini bütün buğutlarıyla görüp anlamak ve onu tanımak isteyenlerin onun ötelerle ve Rabbi ile irtibatının bir unvan ve buğdu olan, aşağıdaki hususları bilmeleri zaruridir.